Bağlantısız ve bağımsız seslerin güncesi. Sesli Meram. Sesli Meram 342. Karşı Radyo 214. 18 Ocak 2022. Bir meram. Bir arzi hal. Bir durum tahilü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. siyasa merkezde bir alternatif ses verme gayreti. Sesli Meram'ın kayıt kütüğü karşı radyoda başlıyor bir kere daha. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. 15 koca yılı geçti. Bizden hemen sonraki gün 19 Ocak. Bu memlekette 19 Ocak'ta her ne olmuştu bahsinin yanıtsızlığı karşılığını bulmaya devam ediyor. Her 19 Ocak'ta Alaskar Gazi Caddesi'nin üzerinde buluşan bir kitle var. Bir insan temsilinin karşısında. 19 Ocak'ta suç atlağını buldu diyecek. O cüreti ortaya serecek olan insanın yası var. İsyanı var, öfkesi var. 19 Ocak bir yeni Nisan 24. 19 Ocak 1915'ten bu yana var edilmiş olan katran karanlığının içerisinde geri geldiğinde devletin nezdinde nasıl hedef kılınabildiğini Ermeni'nin bir mesele olarak karşımıza çıkartan yegane örneklerden biri. 19 Ocak akıllarına geldiğinde işte siz bu ülkenin yurt değilsiniz, siz bu ülkede çok çok rahat yaşıyorsunuz. Siz bu ülkede şöylesiniz, siz bu ülkede böylesiniz. Affedersiniz, Ermenisiniz buyururlarken. Ya da sizin için, sizin yerinize pek çok şeyde karar alırken, karar mekanizmalarını oluştururken ve e, bunu isterseniz 1915'ten başlayın, isterseniz varlık vergisinden başlayın, isterseniz sürgünlerden başlayın, isterseniz e, evinizin içinde <gülüyor> ya da pardon dışında isminizle hitap edilemeyecek günlerden başlayın. Ve bu sürekli devam eden bir kapalı kutu halinde yaklaşık bir asır boyunca sessiz kalmış bir halkın içerisinden ses verebilen, Agust'u temellendiren bir ismi düşünün. Hrant Aparik bizim için öyle birisiydi. Hrant Dink bizim için ve bizler gibi düşünen Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Asuriler, Hemşirinler, Süryaniler odur budur. 72 millet için de aynı şeyi ifade ediyordu eminim. 15 koca yıldır yanıtsız bıraktılar bir katliamın. 15 koca yıldır bir kaldırımın üzerine 3 kursunla yere serilip vatan millet kurtaran arkadaşların arkadaş demek yani lafın gelişi vatan millet kurtardığını zanneden zavallı insanımsı temsillerin sırtlarının nasıl pohpohlandığını dava süreçlerinde birbirlerini nasıl eylediklerini istihbaratçı görünümünün müptezelden işte sokakta tinerciydim ben zaten diyen işte yancısına ondan sonra titiği çekmiş olan ve şimdi neredeyse kabadayı statüsüne erilmiş hani bir yerde devlet kullanışlı bulduğu bu tetikçileri daha sonra işte ee, nasıl diyelim götülerinin kılları ağardığı zaman piyasaya tekrar sürüp işte korku salma ün, e, ünlemlerini ünlemelerini sağlıyor. Bunların işte isimlerini biliyorsunuz zaten ağır abilerinden yok çakıcısıydı yok yılmazıydı yok bilmem neydi, şu suydu bu suydu yok pekeriydi cartıydı curtuydu ve selam Hesap vermedi bir devlet. 15 koca yıldır yalanlarla beraber dönüştürülmüş. Devletin devletin D'sinden temsil etmeye devam etmekte olan ne uyaranı ne takipçisi ne o haberi yapan Hürriyet Gazetesi'nde haberi yapan ekibi ya da kim sufle ettiyse mesela ne geride bıraktıkları izlerin üstünün kapatılması Ankara'nın soğuk tehditlerini bırakmayacağım ben fıttırı fıttırı deyip de konuşan başamirin aslında nasıl da bile isteği hem namusu hem şerefi ortaya serip insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylemeye devam ettiği bir menzili karşımıza çıkarttı. Agos kastesi bize en büyük mirasıydı. Biz yasla anmıyoruz Hınan ya da Hınan Tahbari'imizi. Onun var edebildiği inanç sistematinin içerisinde bir Türkiye'lilik hali vardı. Ve usul çatlağını bulabilsin diye söze başlamıştım, yazmaya başlamıştım. Tam da o kaldırımı düştüğü günün ertesinden itibaren bugüne kadar devam eden bir süreci vardı. Biz bu mirasın üstünden hareket etmeye devam ediyoruz. Biz bu mirasın ve bunun gibi sayılı sayısı son derece azalmış 40-45 bin civarında kalmış bir nüfusun içerisinde hala kelam edip hala Türkiye, Türkiye, Kürde ve vesaire bütün 72 millete ayrı cinssten insana, kadına, erkeğe, LGBT'ye ses verebiliyorsak onun bu cesaretli duruşuyla, onun bu kalıpları yıkabilme iradesiyle ve barışı bir biçimde barışı iradeyi o karşılıklı birbirimizden görebileceğimizin inadıyla beraber var etmişti. O inat sürüyor Ahbarik, o inadın etrafında konuşmaya devam ediyoruz Akbarik ve o inadın etrafından bu ülkede hala biz Ermeninin ne olduğunu bu insanlara anlatmaya gayret ediyoruz Ahbarik ve o kaldırımın üstüne düştüğünden beri devam eden sistematik kırılma, sistematik yıkım, sistematik çürüme ve her seferinde biraz daha azalan alan Ermeni toplumuna rağmen biz buradayız ve hala senin yasınla, Hala senin getirilmeyen bir türlü getirilmeyen adaletinle öfkelenmeye devam ediyoruz. Bir gün mutlaka adaletin gerçekleşebileceğini ve bir gün mutlaka bizlere de hesap verileceği bir ülkenin demokrasi açısından demokratikleşme bahsinde mangalda kür bırakmayan bir memlekette söz konusu olabileceğinin umudunu taşıyoruz. Ki 15 koca yıl sonra Arsat'taki 45 gün süren savaştan Hemen ardından uzun çetrefilli yollar ve hala Azeri-Ermini arasındaki çatışmalar devam ederken bir iletişim şansı doğdu diye haber vardı en son senin gazetende. Oradaki gördüklerimizle beraber bir yol açılır mı? Bir istikamet bulunur mu? Bunun derdinde, bunun tasasındayız. Ve belki bir gün muhakkak senin katiline ya da senin katline izin verenlerin bu ülkede ortak bir biçimde senin yasını tutabilmemiz için herkesle beraber her anlamda her şekilde söz konusu olacaktır. Belki hesap vereceklerdir. Belkilerle beraber bir ömür tüketmemek ümidiyle diye düşünüyoruz. Bu sözlerin hepsi sadece sizlere değil 15 koca yıldır o soru işaretiyle 19 Ocak'ta ne olmuştu diye soran pek çok kesimin de varlığıdır. Biz unutmadık siz de unutmayın. Biz affetmedik sizler de affetmeyin diye bu kısa anonsla programın başlangıcını yaptım. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz 19 Ocak'ta zaten o yazılanların, çizilenlerin etrafında Ermeni'nin ne olduğunu hala anlamaya çalışacaksınız. Belki de birçoğunuz tanımıyorsunuz. Kimdi bu? Nasıl bir Ermeniydi diye. Açım okumanız için de bir vesile olsun Hrant Akbarik ya da Hrant Dink. Bizlere yol verdikleriyle anısına şükranla ve her defasında öğreticiliğini... Hala ve hala sürdürebilmesiyle anasını canlı tutabilirsek ne mutlu bizlere. Hex, Apprehension'la başlamıştık The Touched Audio'dan, Her Touch ve hemen arkasına Idle Gelecek Kingdom Kungu etiketiyle yayınlanmıştı. Sesli meramdayız. Burası Karşı Radyo. Karşı devam ediyor. Dediğimiz gibi pek çok şey anlatılabilir. Ama bir isyana meramla devam edecek program. Çünkü bir kötülük düzeninde hayata yer bırakılmıyor. Her güne 24 saate sığdırılmış olan yaralarla kuşatılırken buna da alışırsınız deyip her gün bir kademe daha facialara yollar, o istikametler veriniyor. Bir timsiz bir cenderiyle ile yaşama eylemi topyekun zehirleniyor. O iktidar makamının Erkan-ı Muktedir'in suna geldiği her şey ...bir cerahate dönüşüyor. Ne laf, ne masal, ne mübalağa. Kesin bir biçimde tek bir ilaveye gereksinim duymayacak bir hal içinde... ...hayat mefhumu ve meselesi dibine kadar çürütülüyor. Memleket denilen yaşatan bir yerken... ...onun tam karşılığına çıkartılması ezemken... ...bizim sahnemiz ölüm kusanların, hiç abartısız kötülük saçanların... ...ve kastını cerahatle var edenlerin öyle değil böyle değil... Açıktan kinle, nefretle boğulan bir yere dönüştürülür. Ceraat yüceltildikçe iktidarından ve onun o kulvarında seyri seferine devam diyen yanıcı partilerinden, çürük ana akım medyasından bitimsiz bir biçimde teslim olmuş ve kendilerini bu sisteminde neferi zanneden her cenahtan temsillerle birlikte o boğdurulmuş, eksik kılınmış ve facilalara rehin ülke gerçek kılınır. Cerahat, gürüm ve çürümü üçlüsünün, nefret, ayrım ve şiddeti öne çeken demetlerin ardına çıka geldiği bir zeminin meselesidir. Hayata yer bırakmamak. Artık soluğumuzun her an, her şekilde tıkandığı bir düzlemdeyiz. Yaşatmayı değil, çürütmeyi vaat olmaktan ait koyan herkes de pay eden, bir nüfuslu kesim dışında kalanın da hayatını cehenneme çevirenlerin artık eksik dedik olmadan bütünyle yaşam eylemini kuşatma sanatını ediyoruz. Ne ağaçların üstüne basa basa, akan kana bulana bulana, dört bir yandan yükselen çığlıkları da kulaklarını tıkaya tıkaya yürüyen bir sahnenin meselesine tanık yazılıyoruz. Muktedir'in var ettiği her dönemeç, olur verdiği her kötülük, birkaç güne sığdırılmış ölüm kusmalar, kiminde delik bir ayakkabı, kiminde panzer denilen nesnel yıkıcının ucunda sürüklenen bir beden, kimi ya da kimilerinde de kan dahi göstermeden oluşturan şiddet pratikleriyle görünür olur. Bunların üstüne kendi canına kıyanların, ekonomi ve pandemi sürecinin yıkıcılığında hiç ama hiçbir biçimde görülmeyen o asgari ücrete rehin edilmiş milyonların varlığını da göz önünde getirdiğinizde celahatlı ülke ne demek, hayata kas neye delalettir, bunu toptan ve tekelden görmek mümkündür. Ki böyle ülke olur mu? Yayın yasağı var ama Enes Kara, Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara kaldığı cemaat yurdunda yaşamına son verdiği kısmını bildirebiliriz henüz 20 yaşında tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi ve aktardığına göre yaşadığı hayatta nasıl kopartıldığını teker teker anlatır ve bunun dair haberde zaten sesli Meraham'ın sesinde var. Ee, i̇ki ayrı sorunu ayrı ayrı düşününce asla katılmayacak şeyler değil ama bunları birleştiğince tüm yaşamında sevincini özgür hissetmiyorum kendimi ve 24 saatten kendimi ayırabildiğim 3 saat falan diye dert yanar kayıtta Enes. Ee, toprağa düşmüştür. Arkasından ailesi inkar edip işte ateist arkadaşları böyle yaptı. Yoldan çıkardılar. Yoksa çok dinine bağlıydı, şöyleydi, böyleydi deyip devlet propagandasına da tabi alet oluyorlar bir yandan. Ama insan kendi canından bu kadar kolay vazgeçebilir mi? Nasıl bir tereddütsüzlük, nasıl bir e, umursamazlık bilmiyorum. Anne baba olmadığımız için belki bilemem ama bu kadar kolay olmaması lazımdı. Enes'in intiharını duyduğumda sınıf grupların çok tepki çekti. Online sistemin acısı öğrencilerden çok fazla çıkarılıyor. Bizim tüm sınavlarımız çok zor. Tuz var zaten en zoru. Okuldan bitince asistan doktor oluyorsun. Hep mobbing ve uzun çalışma saatleriyle ömrünü tüketiyorsun. Asistanlık bitti. Rahata kavuştum derken de hastaların doktorlara uğraşan şiddetleri görülüyor diye bir öğrenci aktarımında bulunulur. Cahit Özkan denen Mendebur. Cemaat yurdunun can siperane bir biçimde savunulunu bildir. Burada da işte kuşatma halinin boyutu ortaya çıkar. Bir kötülük düzeninde hayata sayılan da yer, iç ama hiç bırakılmaz. Çünkü böylesiyle yol ilerlenir. HDP Gençlik Meclisi Fırat Üniversitesi öğrencisi için bir açıklama da bulunur. Halkları ayrıştıran, bölen ve toplumda kutuplaşmayı her safhaya çıkartan AKP Ele geçirdiği medya gruplarıyla sefalet koşullarını normalleştiriyor. AKP'nin yarattığı sefalet koşullarından dolayı 2021 yılında 76 genç arkadaşımız hayatına son verdi. Kuşkusuz hayatının baharında olan hiçbir genç bireysel acı ve ıstıraptan dolayı yaşamına son vermiyor. Gençleri buna iten sebepler ekonomik kriz, geleceksizlik, iktidarın toplumsal baskısı ve bu baskıdan dolayı gençlerin kendini gerçekleştirememesidir. Gerçekleştirememesidir. Biz de biliyoruz ki gerçek olan gençlerin yok oluştur. Gençlere karşı gösterilen zulüm politikalıdır Ve bu e, karşıtlık içerisinde topluma dayatta bu virüsten daha tehlikeli de politikalara karşı kendimizi özgür, eşit ve hissedebileceğimiz, gelecek kaygısından yoksun, yarınlara taşıyabileceğimiz inancıyla verdiğimiz mücadeleyi yükseltmek meselemizdir der. Ve herkesi HDP Gençlik Meclisi'nde örgütlenmeye mücadeleyi büyütmeye davet ederler. Cuma akşamı da İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirilir. Bir buluşma, bir meeting, bir isyana meram ki o isyana meramı da kısa bir aradan sonra aktarayım ama işte Türkiye şartlarında dini retorik anlamda bir insanların hayatına sabit tutarken bu sefer olmadık icraatlar, olmadık yönlendirmeler ve olmadık e, kasıtlarla beraber bir düşünü imha ediyorlar. Enes de bunlardan biriydi. Ee, görebildiğimiz zaten AKP'nin var ettiği işte yeni Türkiye mizansenin aslında kötülüklerden ibaret olduğunun da bir deliliydi. Ruhu huzurda kalsın diyelim ama devam edeceğiz. Idle Legion'la devam ediyorum. Hemen arkasına Eskil ve Elere geçen senenin önemli e, uzun çalarlarından biriydi. Solvent Rikors'tan yayınlanmıştı. Laser Pistol parçasıyla karşı radyodayız. Kara için Taksim'de toplanmışlardı Demiştik. Oradan da devam edelim ee, Beyoğlu kaymakamlığı Yasak ileri sürüyor. Hani pandemi var Bil yok. İhade İstanbul Şubesi'nin bulunduğu sokakta bir araya gelir öğrenciler. Eren Kara Enes Kara isyanımızdır. Faşistler Halka hesap verecek sloganları atılır Bir açıklama yapılır ee, Bizim polisimiz kimseye İçkinci yapmıyor der polis bunun üzerinde Piroğlu, sizin polisiniz işkencede insanları öldürüyor. İşkencede öldürülen arkadaşlarım var deyip alana girmek ister. Polislerle e, milletvekili Musa Piroğlu arasındaki tartışmadan sonra alana girilir. E, 83 öğrenci gözaltına alınır ve gece yarısından sonra tabi serbest bırakılır. Bir ülke, bir tahayyülü, bir pratik içerisinde bir kötülük düzeni var ediliyor ve hayata yer bırakılmıyor. Enes Kara tek başına var ettiği isyan her nasıl ve de oradan elzen bir yara olduğunda gün be gün var edilenlerle eni konu bir kere daha ortaya saçıyor. 80'in üstünde öğrenci ve haksavunucusu gözaltına alınıyor. 2-3 e, de gazeteci var tabi. E, bir kere daha ortaya seçilen ve gece körü salı verilen bu insanlar bir direniş şehirdeki demokrasinin tutuklara atılırken. Daha hanisi tüm dünyanın da kıskanda bir düzenin var edildiği yeni ülke prototipinde nasıl bir baskıcılıktan ötesi olmadığı bir kere daha teyit olunuyor. Ee, e olmuş artık bir şeyler diye geçiştiriliyor. E bu da bizim normalimiz diye yutturuluyor. E burası da Türkiye diyerekten kestirme bir sapma var ediliyor. Her anlamda her gün biraz daha yıkımın dibinde ve yöresinde bir tek hayat imgesi bırakılmasın diye dört dolanıyorlar. Bu kadar afaki olan böylesine bencilleyin, viculetli kurgudan hakikate evrilmiş olanın bir kötülükten gayrıs olmadığı ortadır. E o da me gülü seven di kendine katlanır cibiliyetsizliğine mahkumdur. E nedir yani? E bunca açık vahamet mi kötülük değildir, cürüm değildir, yıkım değildir. E nedir yani? Sedat sonar çok dikkatli bir gözle, European Photo Press Ajansı'ndan. Avrupa Foto e, Muhabirleri Derneği'nden ajansından bir kareyi çekiyor zaten İsyana Meram Sesli Meram'da. Sesli Meram.tamlar.com'da tabii ki. Ve böyle böyle bir yol, bir girizgah, bir ilerleme sağlanıyor. Bunun yanında tabii bir intihar eden bir çocuk daha var ve buna dair de haberler bile ortaya düşmüyor. Devlet dersinde katledilmiş, canı çalınmış hayatı, gözlerinin gölgesi Düşürülmüş hangi çocuğun gencin yurttaşın sayeden hesabını verdi devlette de buçuk açıncı çocuktur muhaliflerin bahsini ettiği nerede o adalet diye sordum. Bahadır Ula başının babası KHK mağduru aynı zamanda FETÖ isimli atfedilmiş olan yapının da bir üyesi olarak değerlendiriliyor. Ee, yani şöyle ki işte bunun okullarında çalıştın şöyle yaptın böyle yaptın deyip açığa alınıyor. Ee, annesi de kendini... Hayattan vazgeçmiş olan çocuğun annesi de bir biçimde işsiz kalıyor. Sonra tekrar buluşuyor ama bu baskılar ve bu yıkıcılık, bu yaftalama FETÖ'cü baban şudur budur denilirken babası KHK ile açık açılınmış ve tutsak edilmiş 16 yaşındaki bağdır. İntihar etmeyi tercih ediyor. Zorbalık rejiminin tümden var ettiği artık sınır eşi kiza tanımıyor. Hayata yer bıraktırmayan bir yere dönüştü ülke. Ne iktidarmış nasıl bir kolluk makam sevdasıymış ki bunca açık can kırıklarına bile ses vermeyi düşünmüyor bile. Çünkü onlar haşerat olarak görünüyor. Çünkü onlar zorbalığın var ettiği iklimde son sorgulanamayan bir meseleye dönüştürülüyor. Yargıtay'ın yapboza çevirdiği çarşı davası ile istinaf mahkemesince bozulan gezi ana davasının birleştirilmesinin ardından Osman Kavala, Can Mehmetler Mehmet El da bulunduğu 52 kişinin yargılandığı dava bugün yapılır pazartesi günü. Ee, duruşma 21 Şubat 2022'ye ertelenir. Siyasi tarih tezi başarısız kalacaklar Can Atılay. Ortaya çıkan şeyin... Ee, Toplumsal bir vicdan meselesinin olduğu ve Mücelle yapacağını dediği gibi iki kez beraat etmiş biri olarak şimdi yeniden buradayım. Mahkemeler değişiyor, sizler değişiyorsunuz ama biz buradayız diyerek sözlerine başlar ve yanında da şu ifadelere yer verir. İki karara rağmen buradayız ben hala burada oturan hala çalışmak zorunda olan biri olarak Osman Kavala ve Can Atalay'la birlikte geziye sponsor olmakla suçlunun Siz başka delil bunu görevi vermişti mahkeme var mı başka bir deliliniz diye sorar tabii ki yoktur. Osman Kavala'nın da nedensiz ve tutsak edilmesinin dair detayları ortaya çıkar. Ee, i̇nanılmaz bir biçimde bahredilmiş olan sistematik yıkım ve sistematik çürüme Türkiye'de bir gerçek olağan hali dönüştürülür. E, bu gerçekle yaşarsınız diye buldurulur. Kavala'nın tutukluğuna devam e, kararı verilir ve dava tabii ki ertelenir. Avrupa Konseyi ve yaptırım süreci 2 Şubat'ta başlayacaktır çünkü eğer tabii başlatabilirlerse ama gördüğümüz şey hani çocuklarına gencine acımayan bir ülkenin ve bir burjuvanın kalkıp insanlar için bir iki adım hareket edebilmesini ya da toplumsal sorumluluk sahibi olabilmesini de dert ediyor ve bunu da işte imkansız aşklar için yaratılmışım deyip onun da ağzından burnundan fitil fitil getiriyor. Osman Kavala'nın hesabını tıpkı Selahattin Demirtaş gibi nasıl verecek bu ülke? Onu da düşünmeye devam edelim isterim. Dediğimiz gibi hayat hep bir zorbalıkla hep bir mahkumiyetle çürümeye devam ediyor ve bir kütülük düzeni hayata yer bıraktırmıyor. Eskil ve LR'e Winslow'un featuringiyle Taking Forever Solvent hemen arkasına DMBB Digital Brazilya'dan Matiz realism over the ice şimdi seste marangoz. etrafilsiz olmayan bir biçimde hayat karanlığa rehin ediliyor. Franting'den Osman Kavala'ya geldik. Enes Kara'dan var edilmiş kötülüğe dair yetkin önerilerden birisi de Sezan Aksu hedef kılınmış. Seversiniz sevmezsiniz ayrı ama e, bazı sosyal medya kullanıcıları 2017 yılında Yaşar Gaga ile beraber çıkardık kayıttaki binmişiz bir adameti gidiyoruz kıyamete selam söylüyor. Nocail Havva ile Adem'e sözleri nedeniyle hedef kullanıyor. Bunlardan birisi de AKP'ye yakınlığıyla bilinen Milli Beki Hareketi ve bunun başkanı olan zatı bilmem ne 20.30'da kapındayız diye bildiriyor. Şükür ki şu ana kadar herhangi bir haber yok ama tehdit, tehdit mi? Evet tehdit. Bir tane hoca dedikleri birisi galeyana gelip hükümetin verici gaz bidonuyla kendinden olmayanı yakacak milyonlarca zındık var diyor hilal nesil. Sezen Aksu bahane dertleri şeriat dertleri de ülkeyi ele geçirip pis emellerini hayata geçirip ülkeliği kalanlığa gömmek diyor. Aynen öyle. Aynen o şekil aynen bu bildiğimiz hayat anlamının ötesine geçebilmek için verdiğimiz bir kötülük celahati. Bahadır Odabaşı işte intihar ettiği söylediğimiz Bahadır Odabaşı'nın babası cenazeye gelirken o kameralar kapanacak telefonları kaldırıyoruz beyler diye hükmeden devlet sezan Aksu'ya böyle hitap edilmesini uygun görüyor ya da tehdit edilmesini reva görüyor. İBB başkanıyla kavga ediyor sokaklardaki isyanı duymuyor. 1000 ee, lira 1500 liralar doğal gaz faturalarının gelmesini takmıyor. Kendi buyruğuna göre... Pandeminin bittiğinden bahisler açabiliyor o dosyayı kapatıyor bu dosyayı açıyor Bay Kemaller arada sıkıştırılıyor ve her durumda her şekilde Türkiye bize muhtaç yolunu açmaya ve e, bu doğrultuda ilerlemeye devam ediyor ki bu da, da oldukça kötü ve kötülüğün ekseninde ilerleyen bir ülkeyi Bugün var edebilmek demek bununla beraber nereye varılır nasıl bir ilerleme sağlanır nereye doğru dönüştürülür Hiçbir biçimde bu karanlıktan bir çıkış var edilmiyor. E bunların hepsi de hani biraz önce dedik ki işte hani bunca vahametli mi kötülük değil. E yani burası Türkiye yok artık öyle falan deyip de yeni ülke diye var ettikleri şey bizatihi eskinin kepazeleyinin üstünden dürüyor. Bunların hiçbirisi cürüm değil. Bunların hiçbirisi yıkım değil. Yani ne olabilir ki peki sevgili dinleyen deyip sorguyu size bırakalım. Biz düşünüyoruz, biz taşınıyoruz. Biz olabildiğince bu kötülüğün karşısında laf eyleyebilmeyi meramımız kadar hakikati sokakta savunmaya devam ediyoruz. Eminim can sıkıntısından e, ötesini de var edebilmişizdir. Mesela işte hani Mahir Ünal açım diyen çiftçiyi kenara çekip bunu bir izleyin falan der gibi. Anlatacak çok şey var. Anlatılabilmesi gereken çok şey var ama neresinden tutarsak eksik kalıyor. Seslimeram karşı radyodaydı. Seslimeram.tamlar.com dijuz çizgi makina.blogsport.com ve tabii ki karşı radyo.com ve Spotify ile Soundcloud hesaplarında karşı radyoda sizlerle beraber olacağız. Kulak verdiğiniz için buca açık yaranın arasında bize de bir 5 dakika 10 dakika ayırdığınız için teşekkür ederiz. Teşekkürlerimizi paylaşalım yeniden. Direnerek, mücadele ederek soluk almaktan gayrı da yolumuzun olmadığını bilinciyle. Çok teşekkürler. Görüşünceye kadar programın finalini materializmle yapacağız. Niyet bankışçıyım. Diyen bir videodan.